Onlar için ister bağışlanma dile ister dileme fark etmez. Onlar için yetmiş kez bağışlanma dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Bu onların Allah ve Resulünü inkar etmiş olmaları sebebiyledir. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez.